Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin. Ve ala ve Amma Şimdi en son e, dersimizde vaciple ilgili son bir meselemiz kalmıştı. Öyle değil mi? Onu da anlattık. Bugün doğal olarak mendup babına geçtik. Yani menduptan kastımız nedir? E, normal genelde örfen sünnet denen veyahut müstehab denen baba geçtik. Şimdi e, şeyh nazmında bize demiş ki والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه ندb o şeydir ki والندب ندb ma o şeydir ki fi fi'lihi onun fiilinde vardır es-sevabu sevap ولم يكن yoktur fi terkihi onun terkinde el-iqabu iqap yoktur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 Şimdi, ve nətbo nətman doğu. Ma fi sevap olandır. Ne çıktı şimdi bundan? Nasıl? Haram ve mübah. Doğru mu? Mübah neydi? Mübah antana neydi? Ve liṣa fi mübahi min thawabi felam ve terken bel ve laa ikabe tamam mübah nedir fiilinde de şeyinde de o zaman bunun fiilinde de sevap var ne çıkmış oldu burada mübah haram neydi vadabitul mekruhu aksuma nudip كذلك الحرام عكسه yecb haram nedir haramda da e, vacibin tam aksidir öyle değil mi vacip o zaman haram nedir haramda fiilinde sevap şey e, terkinde iqab, fiilinde iqab olandır. Öyle mi? Haram. Bu ikçi şey çıktı mı? Çıktı. وَلَمْ يَكُمْ ف۪ي تَرْكِهِ اِقَابُّ dediğinde onun terkinde ise iqab yoktur. Ne çıktı bununla beraber? Vacip? Evet. Başka? Başka? Peki mekruh? Mekruhu ne çıkardı? Mekruh nedir? Terk edildiğinde sevap olan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 logat olarak Mendup. bir defa mendup kelimesi nesil aslındadır? ismi mef'ul, öyle mi? doğru, peki aslı nedir? ne peki ne de beni kelime manası nedir? ne di kelime manası da'adır tamam mı? da'a bazı alimler demişler da'a mutlaka yani mutlak olarak bir insanın bir insanın çağırması Arap lügatında nedibedir. Bazı alimler de demişler ki hayır, mühim olan bir işe ne nedibedir. Yani sen normal bir işe çağırırsan bir adamı mesela dersin ki دَعَوْتُ Ben onu çağırdım. Öyle mi? Ama mühim olan bir şeye çağırıyorsan onu نَدِبْتُ veya اِنْتَدَبْتُ diyeceksin. Tamam mı? Onu çağırdım. Yani bu kelimeyi kullanacaksın mühim olana, buna da bunu kullanacaksın. Niye bunu söylemişler? demişler ki çünkü la yesaluna ahahum hina yandubuhum lin naibati ala ma qala burhana bir şiir zikretmişler tamam la yesaluna ahahum onlar kardeşlerine sormuyorlar hina <gülüyor> yandubuhum onları çağırdığı zaman tamam sormuyorlar neyi lin yani böyle şey işlerde sıkıntılı problemli musibette kardeşlerini yardıma çağırdığında ona sormuyorlar ne sormuyorlar ala ma qala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 Mendub e, sevaptır e, zamm edilmemektir. Mendub bu mudur değil. Demişler ma talabe el şari'u fi'lihi talaban gayra cazim. Tamam? Ma talabe. Ma o şeydir ki talabe talabeti el şari'u şari' fi'lihi onun fiilini talaben talep ile gayr cazimin. Ama cazim değil. Bak şimdi şeyden ayrıldı. Öyle mi? Kimden ayrıldı? Vacipten ayrıldı. Vacip neydi? Ma talabe el şari'u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 Tamam. İrşad, yani emru icabin değil, emru irşadindir, emru tergibin ve emru irşadindir. Anlaşıldı, anlaşıldı. Başka bir örnek verelim buna, var mı örnek verecek olan? Mesela وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ اِذَا تَبَايَعْتُمْ Ne diyor Allah burada? Alışveriş yaptığınızda şahit tutunuz. Doğru mu?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 قال للحجاج إذا كنت تريد السنة فهجر في namazı hecir vaktinde kıl doğru mudur cem yaparak kıl dedi biz burada neyi anladık sünnet lafızlarının varid olduğu şeyler de nedir mündettür 3 içerisinde ef'liyetin olduğu naslar Tamam, efdaliyet. Ne gibi mesela? Haza efdalu haza. Tamam. İçerisinde neyin olduğu? Efdaliyetin olduğu nasıl? Efdaliyet varsa, demek ki orada nelik yoktur? Vucubiyet yoktur. Efdaliyet varsa, orada vucubiyet yoktur. Anlaşıldı? Biraz daha açıklayalım bunu. Örnek mesela. Men iktesele yevmel cumu'ati febiha Mantwda a yem aljuma atifa bıha vannemet, vaman ixtesla, fal guslu, efdalu. Kim juma günü abdes alırsa ne güzeldir? Kim de şey alırsa, gusul alırsa daha efdaldır mesela. Salatul cemaati adi, efdalu, min salatil fizi b 7 ve 20 derece. Juma't ile kılınan namaz, ferdî kılınan namazdan 27 kat daha sevaptır. Tamam? Anlaşıldı.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 Doğru mudur? Ehsen dediğinde adamda güzellik sıfatı var. Lakin sıfat ile, sıfat-ı ile ism-ı taftil arasındaki fark nedir? Mesela örnek veriyorum. Misal. Ben dedim ki Zeydun hasenun, Zeydun Alem Buradaki hüsün bir sıfat değil midir? Zeyd'in sıfatı değil mi? Zeydun hasenun.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 zeyd da ilim var zeydde de ilim var ama zeydinkinde ziyade var tamam yedullu alal mushareketi ve ziyade isim tafdil neda latidash yedullu alal mushareketi ve ziyade İki şeyin arasında bir şeyde iştirak ettiklerine aslında müşterekler ama bir tanesinde ziyade vardır efdal ensaru efdalu a'lemu aktabu ahsanu kalıbında gelenler dülü ala elmüşareketi ve ziyadeti tamam sen normalde Zeydun alimun dedin mi bitti elim sıfatı zette sabittir müstakrardır ama sen Zeydun alemu dediğinde kimden daha alemdir Zeyd en alemdir kimden Amr'dan Amr'da da o zaman ilim vardır Zeyd'de de ilim vardır يدل على المشاركته مشارketi zıralet etti mi şimdi etti ve ziyade ya Amr'ın ya Zeyd'in alemi kullandığında birinin diğerinden bir ziyadesinin olması lazım şimdi aslımıza dönelim وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ Öncesinde neyi zikretti? Abdesti. Tamam mı? Abdeste, gusulde, fazilette müşariktirler ama gusulde ziyade vardır. Tamam Salatul سَلَاتُ الْجَمَاعَةِ min salatil سَلَاتِ O zaman ferdi kılınan namaz da, cemaatle kılınan namaz da nedir? Ortaktır. Ne de? Fazilette.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 4 sıgası nedir? Peygamberimizin mücerret fiili. Peygamberimizin mücerret fiili olabilir. Peygamberin mücerret bütün kalinelerden şey olmuş. Bütün kalinelerden tecerruf etmiş mücerret ne? Mücerret fiil. Peygamberin mücerret fiili.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 Yani mendub için İslam şeriatında kullanılan farklı isimler. Mendub için ne tür isimler kullanılmış? Başka müstahab, bir sünnet, iki müstahab, üç tatavuğ, değil mi? Tatavuğ, dört nafile, öyle değil mi? Nafile, 5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 Hanefilerden bir kısmı, örneğin Malikilerden bir kısmı kullanım olarak ayrıma gitmişler. Yani vacip, şey, e, mendub, müstahap, sünnet, tatavvu, nafile vesaire bunlar ayrı ayrı manalara gelir demişler. Anlaşıldı? Mesela Suyuti ne diyor şeyde? Eee, Kökebussat'te diyor ki: "Ve'n-nedbu" ve ve tatavvu ve nafile fe'l-mustahab wa ba'duna kad nawwa yani Usra yanlış söylemiş olabilirim bu nedb bu ve nedb ve tatavvu ve'l-mustahab wa ba'duna kad nawwa yani Usra yanlış söylemiş olabilirim ama böyle söylüyor tamam diyor ki nedb mustahab tatavvu nafile bunlar hepsi aynı manadadır tamam wa ba'duna kad ve yani bizim mezhebimizden bazıları ve ba'dun bizim mezhebimizden bazıları kad tamam kad neva'u onu çeşitlendirdiler. Yani dediler sünnet ayrı manaya gelir, vacip ayrı manaya, müstahap ayrı manaya gelir vesaire. Nasıl ayrımlara gitmişler mesela? Örnek. Cumhur ulema demiş ki bunların hepsi aynı manadır. Aralarında hiçbir fark yoktur. Sadece biz demişiz sünneti müekkede ve sünneti gayri müekkede diye ayırırız.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 bir kere yapılmış bir şey. Ama biz biliyoruz ki bunlar sünnettir. Öyle mi? Sonra demişler sizin bu tatav dediğiniz şeyi biz alırsak. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam daha önce de söylemiş. İmam Buhari ile Müslim Talha İbn Ubeydullah'tan bize bir hadis rivayet etmişler. O da ne? Ca'a raculun min ehli Necdi sa'iru'r <gülüyor> ra'si. Öyle mi? Yusma'u dawi dawi savtihi ve la yafqahu ma yani neşet ehlinden bir adam geldi. Saçı başı dağınık. Sesinin cızırtısı duyuluyor ama ne dediği tam anlaşıl tam anlaşılmıyor. Yaklaştığı ki Oza İslam'dan soruyor. Yani yaklaştı ki baktı Resulullah ona İslam'ı ne diye anlattı? Kelime, şahit, namaz, oruç, zekat, haç. En son adam ne dedi? Vallahi la azidu ala zalika Değil mi? Onun öncesinde adam hep dedi, "Hel aleyye gayruha?" Yani mesela 5 vakit namaz. Değil mi? 5 vakit namaz vardır dedi peygamber gün içinde